Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdile teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Efendim Karaman Ermenek'te kömür madeninde 13 vatandaşımız hala mahsur ve e, şu ana kadar ulaşamadık. 10 18 18 pardon. 18. Evet. oldu diye sevinme. Yani sevinelim mi diye sordum Evet. 13 deyince çıktı karıştırdım acaba. Evet. 18. Evet.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 ...anlaşılan o ki bu... E, ...doğru dürüst planları da yok. Yani daha önce... ...çalışıp terk edilmiş olan... E, ...ocak kısmının... Yani bir haritası yok yerlerinde. Haritası yok. Evet. Yani biraz önce... E, ...arabada gelirken... <gülüyor> ...dinlediğim... ...radyodan dinlediğim bir uzman... ...çok doğru olarak söylüyordu. Yani... ...bir kere bu haritaların olması lazım. Ama bugün bu haritalar bir şekilde... ...hani olmasa... ...kaybolsa vesaire bile... ...bugün...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 ...baraj yapardık diyor birisi anlatırken e, televizyonu. E, barajın çökmesi sonucu büyük miktarda su gelmiş. Şimdi zeminin altında su olduğu bilinen bir gerçektir. Evet, değil mi? Dünyanın tarz. her yerinde, Kesinlikle. zeminin altında miktarı farklı da olsa nehirler, hatta okyanuslar var deniyor toprağın yani altında. Yüzlerce de. metreden bahsediyoruz. Evet, Öyle evet yani, 10, metre 10 metrelik bir kuyudan evet. bahsetmiyoruz. Evet. Ama bunu tespit etmek de mümkün.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 İşçiye dayanmak, zavallı işçi de e, bir tepkisel yasa bu. Yani yasalar bizde doğru dürüst şey değildi. De, soma olduğu için yasa çıkıyor. Yoksa evet, ...kimsenin yok, aklına evet. gelmez. Tabii. Efendim asansör kazası oldu. Evet. Bilmem, yine, yine şimdi yasa çalışmaları falan yapıyorlar. Çıkardılar galiba, değil mi? Bilmiyorum yani. yani komik şey de... ...komisyonda, komisyonda evet. devam ediyor pardon. Evet. Yani. Bunlar tepkisel şeyler. Bir işi çözmeye falan kimsenin niyeti yok galiba. Evet. Yani buna üzülerek söylüyorum. Yani Çünkü kamuoyunun tepkisinden çekindikleri zevahili için... Zevahiri kurtarmamayacağım. Başka bir şey torba yok. Torba yasa, yasa, torba yasa, torba da biliyorsunuz istismar ettiler. Başka şeyleri şey içine sokmak için evet. beklettiler vesaire. Yani aslında pek iyi niyetli olduklarını Dur, falan bir çalışın, şey değil, değil yani. Evet. yani Sonuç olarak bu iş hakikaten Türkiye'de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 ulaşmanın yolu ve çaresi, çaresi budur. Zaten o fıtrat açıklamaları falan da esas itibariyle buradan geliyor. Yani başka bir şey değil. Dün, i̇şte o örnek olarak da 18. yüzyıl, 19. Evet, yüzyıl. Yani evet. 19. yüzyıl Türkiye'sini mi yaşamak istiyoruz? Evet. Dilema burada yani. Evet, kabul edilebilir bir evet. <gülüyor> şey. Dün CNN'de bahsediliyordu. Ekonomi editörü zancı. ki yani geçtiğimiz dönemde, bilemiyorum son birkaç yıl belki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 Amerika'da benzer bir kaza olmuş epey bir zaman önce. Orada insanlar kurtulmuş yani. yani uzun bir zaman kalmışlar ee, şeyde yani. E, öyle çok kısa sürede değil ama tabii e, adam Süleyim. arkadaş e, yani uzman diyordu ki bunun koşullarını bilmiyoruz. Oradaki evet. şey belli. Adamların nereye sığınacakları da belli vesaire. Böyle planları bile yoksa kotları yok yani. belli değilse nasıl olacak değil mi? Belli değil maalesef. İnşallah öyle bir şey vardır da insanlar... Halen sağdırlar ve evet. kurtarılırlar. Ama bilinmiyor yani. Bu, bu da çok acı maalesef bilinmiyor. Evet, bu, o, evet. Remzi Ülker hocamız rahmetli o zemin suyuyla şaka olmaz diye binalar evet. için tabii, çok tabii, sık tabii. uyarırdı tabii, bizi. Tabii. Bu istinat duvarlarındaki barbakanların rolünü anlatırdı. Evet, yani. evet. Arkasına su biriktirmeyin derdi.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 pat diye evet. yatmış. Yani. 11 bin ton sudan bahsediyoruz yani. Onun evet. kuvvetini... Onun evet. evet. önünde durabilecek engeli hesaplamak o kadar zor ki baraj baraj yapmanız lazım. Yani. E işte bu, bu su ya. değil yani. Bu aslında evet. kömür tozları Karışmış vesaire. Tabii. Yoğunluğu falan evet. öyle ifade ediliyor. Yüksek bir sıvır. Bir dalga çindirmişler. Evet. Duydunuz mu Dalgıs, bilmiyorum. Evet. Görüş mesafesi 1 metre. Evet. Dolayısıyla hiç etkili olamamış. Evet, yani, onu zaten yapmış. bir başka uzman da söyledi. Yani madenki bir maden mühendisi e, uzman söyledi. Yok zaten burada da, da, değil dalgıcın diyor. dalgıcın şey iyi niyetle getirilmiş herhalde evet, diyorlar ama yani evet. dalgıcın yapacağı bir şey yok. Yapacağı bir şey yok. Ha, yani. Durumu anlamaya çalışıyorlardı. Evet, evet, yani, evet, evet. Herhalde şu anda e, suyun seviyesi filan bellidir. Nereden başlık neye çıktığı ne kadar boş Ayrıca hocam bu suyu boşaltıyorsunuz Güran, ama bir yandan da su geliyor olabilir. Tabii, bu olabilir, yer altında tabii. bir nehir olabilir orada. Bilmiyorsunuz evet. ki. Kaynağını bilmiyorsunuz. Evet. Yani, bakan, e, da yani. <gülüyor> bakan da söyledi. Göl olabilir yani. Bakan da söyledi. açık kaynağı bilinmiyor. Yani evet. Nereden geliyor? Evet. Şimdi bu e, Soma'yı hatırlamakta fayda var. Somayla yapılan e, araştırmaların sonucunda tarıma e, çok uygun arazilerin bu madencilik nedeniyle kaybedildiği belirlenmişti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 Yani oradaki dengeler nasıl kuruluyor? Bu kararlar nasıl veriliyor? Yani bir de paydaşların yani, katkısı yani neydi? Soma için şöyle bir şey de ifade edilmişti. Şimdi yanlış Soma 90 bin nüfusu falan bir e, o civarda bir şey galiba. Yani deniyordu ki e, hatırlıyorum. 90 bin nüfusa yetecek kadar orada tarım tarım arazisi yok aslında. Yani tarım hmm. arazisi var ama yani 10 bin kişiye kadar mesela yetecek. Evet.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 Hazırlanıyor. Mesela ben kendi sunumumu verememiştim ilk partide. Evet. Şimdi bitirmek üzereyim. Siz herkesin sunumunu inkelerken <gülüyor> <gülüyor> ve seçimleri yaparken evet. diye ona vakit bulamadınız Onu herhalde. Şimdi böyle şey, open access diyorlar. Herkes çok güzel oluyor. Yani. Yani i̇nternetten şimdi böyle para ver veya kitabı al falan yok yani. Siz, siz para veriyorsunuz. Yani Aynen. konferans organizasyonu para veriyor. Sanıyorum bu için 20 bin euro verildi yani.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 O bir problem. Bunlar, bunlar bir problem. Yani. problem. Neyse bu da evet. ilerliyor. Belki bu da olur. Evet. Deprem yönet veli çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Yoğun evet. bir biçimde devam ediyor son zamanlarda. Yani işte bir eşgüdüm komitesi oluşturduk. Ben de zamanımın büyük kısmını son zamanlarda ona vermeye zorunda kaldım. Evet.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 konuşmalarımıza da e, burada defaatle söylemişimdir. Bu, bu bağımsız kontrol mekanizması İngilizce hmm, peer review peer dediğimiz review. özellikle bu özelliğe olan e, yüksek Yapalım. yapılar gibi işte e, deprem izolasyonu gibi vesaire hakikaten biraz ileri teknolojiyi ilgilendiren konularda ciddi bir e, değerlendirme hatta ben kontrol demiyorum yani basit denetimle karşılaşmasın diye e. bağımsız değerlendirme ismini taktık. Yani öyle bir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 ...güvenilir olduğunu düşündüğünüz... Evet. ...yetkinliği tescillir evet. mi? Tabii tabii. tabii. Bunlar... O zaman ne olacak? Professional engineer... Tabii, ...damgası. Yani, Siz yetkinlik... ...meselesine de yani bağlanacaksınız. Bunun, bunun tabii çeşitli mekanizmaları var. Yani Avrupa'da... Amerika, ya o Avrupa'da... benim rakibim demez mi? Yani? Hayır Amerika'da demezler.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 elini kolunu bağlarsın şeyin inovasyona açık bir şey bunlar çok farklı farklı şeyler sürekli gelişen teknolojileri uygulamanız söz konusu şimdi biz o kadar şey yapamıyoruz tabi yani o kadar liberal olmak kalkarsanız Türkiye'de mümkün değil bu kötüye kullanılıyor bir yönetmelik yazıyoruz ama tabi her dediğim gibi bunun ciddi bir ekip tarafından bu, bu, bu bir kişi olmayabiliyor Amerika'da yapılan şey şöyle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 Ee, biz bölgeleri şubeler arasında ayrımlaşarak e, bağlıyoruz şubelerimize şehirleri ve merkezimiz orada oluyor. Genellikle kazalarda merkezimiz yani genel başkanımız ve merkez yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerimiz bölgede oluyor. Bu sefer de öyle oldu. Ermeni'ye gittiler. Ee, bugün Ankara'ya döndüler. Onlarla sürekli irtibattayız. Bu irtibatlar dahilinde sizlerin de basından izlediği gibi...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 Siz ne öğrenmek isterseniz ben yanıtlıyım bunun dışında. Evet, ben bir şey sorabilir miyim? Hanım? Buyurun efendim. Herhalde bu bir mühendislik eksikliği büyük ölçüde gibi geliyor. Bu tür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 Ee, bir taraftan da yasa diyordu ki asıl işini taşerona veremez. Asıl iş nedir? Üretim. E biz görüyoruz ki çeşitli adlar altında üretimi yani. üretimini evet. devlet elindeki ruhsatların cevher üretimini taşerona veriyor. Nedet Hanım geçen haftaydı galiba gazetelerde şöyle bir haber okuduk. Bu Kozlu'daki bir facia uzantısında 8 sene önce mi? Eee Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne kadar zannediyorum uzanan bir sorumluluk zinciri kurulmuş mahkeme tarafından. Ee, gözünüze çarpmış olabilir. Yani neticede... şeydekini mi? Kozlu mu, Dursun meydekini mi diyorsun? Ben diyorum. yeri karıştırmış olabilirim. Bir yani bir hafta on gün önce evet, çıktı. Evet, yani neticede evet, mahkeme, sorumluluk evet. sorumluluk e, zinciri kuruluyor ve o e, görevleri layıkıyla yapmamış olan e, görevlilerin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 yani öyle bir olay mülterit olarak olmuşsa çünkü e, hakikaten işverenler de işte bu taksirde evet. taksirli ölüme sebebiyetti şuydu buydu kanunun bir sürü e, kaçamak noktaları e, var. var. Onlara sokuyorlar bunları. E, ama e, iş oradaki bakın Soma'da da madem mühendislerine yani yönetici kademeleri tamam olabilir ama oradaki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 Bizler biliyoruz bilimi, teknolojiyi. Onun için e, bizlerden faydalanılması gerekirken susturulmaya çalışıyoruz. Nedret Hanım size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Nedret Durukan'a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 vatandaşımızın e, yaşamlarını yitirdiğini belirtiyor. 2014. Evet 2014. 2014 o, onay. 9. E, ay sonu itibariyle ise e, toplam 1414 işçi. E, bu sene rekorları evet. kırıyor. Evet. Bu konuda. E, ve e, bir şey yaparsak. Yani daha çok olmaması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 Eylül ayının rakamları şeyin ise şu anda elimde yok yılın bütünü şey, bütününe ilişkin bilgi elimde yok. Evet yani arda, arda arkası kesilmiyor bu tür kazaların biliyorsunuz daha çok yeni bu torunlar inşaat Mecidiye köy inşaatının hemen yanında bir işçi vatandaşımız da. Ee, gene e, bir kazaya kurban. Taşaron. Evet. Yani iş sahibi. Evet. Düşüp evet. öldü. Evet. evet. Dün Adana'da birisi gene düştü. Evet. 15. kattan şeye tutunmuş, gırgıra tutunmuş yani. Vinçe tutunmuş evet. gücü yetmemiş. Düşüp ölmüş. Ee, yani torunlarda da o 10 kişiyle sok yoluna gidip kamp parası filan diye bir takım anlaşma yollarına gidiyorlar mahkeme dışı. Tabi kamu davası devam edecektir belki ama şey şikayetlerini geri alıyor. Vefat edenlerin, aileleri evet. vesaire yani böyle çok mutsuzluk verici ve ee, gelecek içinde hiç iyi işaretler taşımayan bir durum Şimdi Bir e, şey söyleyebilir eğer hocam. vaktimiz tabii, varsa. Tabii. Bakın bu tür olaylarda yani meseleyi bir de şöyle bakmak gerekiyor. Geçenlerde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 Bakın yani ben yani, bu işi beceremezdim. Mesela mi? tren kazası oldu değil mi? O hızlı evet. tren kazası oldu. Bir sürü insan. Ne oldu onun sonucunda? Hangi idareci şey yaptı? Hı. Bildiğim kadarıyla aynı genel müdür hala görevde. Hı. Hı. Yani yani böyle bir kültürümüz yok. Bunu bu bunu böyle yapmadıkça çözemeyiz. Bakın Hı. sorumluluk almıyor kimse. E, o zaman çözemezsiniz meseleyi. Evet. Yani birilerin üstüne sorumluluk atarak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 ...bu doğru bir şey değil... ...çünkü Soma'da bu yapılmadı... ...yani Soma'da ne işçilere... ...ne işçi ailelerine... konuşuldu ...bütün çalışma... ...gene Ankara'dan yürütüldü... ...kanunlar hazırlandı... ...evet yani... ...torbalandı, torbalandı ve... ...sunuldu, uygulamaya da... ...sokuldu... ...ve yani bu konuda... ...sözün bittiği yer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 Telefonla bağlanan Medret Rukan e, Hanım'la e, bölge hakkında ve olay hakkında e, konuştuk. Madem Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın.